Bu Ken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tilesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 23 Mayıs 2014 Cuma sabahında Modern Sabahlar Radyomuzda haftanın son iş günümüz sabaha pırıl pırıl bir gökyüzünün altından sesleniyor sizlere. Siz de öyle bir gökyüzünün altındaysınız diye umuyoruz tabi. Herkes aynı gökyüzünün altında takılıyor büyük ihtimalle. Oktay ve hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, günaydın. Sen de hoş geldin Ege. Teşekkürler. Biraz <gülüyor> Bugün hem dinleyicilerimize hem bana bir, biraz mesafelisin gibi geldi sesin. Yani... Estağfurullah canım olur mu? Şimdi dün yoktum ya ben. Hmm. Onun bir mahçubiyeti var. Ha, suç basırmaya çalışıyorsun. Onu da mesafeyle e, örtbas etmeye çalışıyorum adeta. Ee, onun için. Bir de bunu kendi kendime söylersem iyice örtmez olur diye düşündüm. İyi yaptım. Bütün yani aynı zamanda bütün şeylerimi de açıklıyorum dikkat ettiysen. Güzel olmuş değil mi bu? Bayrak tipi bir şey yapmışlar buraya. Ne güzel olmuş stüdyolarımız vallahi Bahar coşkusu. Logolarımız gelmiş. Dün şeyler vardı ya burada. Sana değil onlar yani. Ha Fotoğraf çekilir diye mi? Tabii tabii. Pink Martini vardı. Pink Martini'nin röportajı sırasında fotoğraf da çekiliyordu. Bir de şey videolar çekildi. İnternet videosu falan filan olsun diye. Bunlar o tip şeyler. Yani belki bugün sen konuşurken orada birisi gelir götürür. Yine ünlü geldiğinde takacağız abi. Sen kirletiyorsun falan diye. Çok özür dilerim ama buradan e, bu stüdyoyu kullanan e, ve Radyo TÜ'ye konuk olan değerli misafirlere seslenmek istiyorum. Hı -hı. Siz yolcusunuz. Hı -hı. Ben Hancı <gülüyor> Burada. Onu ben söylemek istiyorum. Açık açık ve e, tüm Radyo TÜ tüm nezi. Ve değerli konuklarına meydan okuyorum buradan. Hodri meydan. Haydi meydan. Ne Efendim, ne olduğu... Haydi değil. Hodri. <gülüyor> hodri mi? Ne oldu anlaşılmamıştır herhalde ama e, dün piykar tini konseriyle başkent coştu, Ankara e, e, eğlendi bir yandan ama bir yandan da Türkiye yine ağladı. Hı hı. E, bu sefer de Uğur Kurt ağladı. Sadece Uğur Kurt'a değil Aynı zamanda Akan Yücel'de e, Ok Meydanı'ndaki olaylar sırasında Başından yaralanan vatandaşımız Onun da durumunun ağır olduğu bildiriliyor Şu dakika itibariyle Olaysız günümüz geçmiyordu Bir yeni olayda eklendi. Evet Ok Meydanı'ndaki Olaylar da sabaha karşı e, Hala devam ediyormuş Bu arada somanın üzerinden zaman anladım. geçti ama Yeni bilgiler ışığında insanın Hakikaten sabrı zorlanıyor. İşte o göstere göstere geldiği facianın artık yavaş yani yavaş facia, o bir de oluyor değil mi? Evet. O facia ortada ya. ama bir kaza mı bile bile kaza mı? Onlar yavaş yavaş bütün parçalar yerine giriyor. İşte yok maskesinden bazı e, seviyelerin çok uzun zamandır kritik olduğunu gösteren raporlardan her şeyden haberdar oluyoruz. ...kolay kolay da benzemiyor. Kapanmasında... Yani oraya duvar örmekte bitmeyecek bu iş. Bitirmeyeceğiz biz de. Ee, kapanmayacak ama... ...artık hangi konu kapanmayacak... ...hangi konu daha önemli... ...diye değerlendirilecek... ...onu bilmiyorum, onu da zaman gösterecek. Ee, çünkü dün gözaltına alınanlar vardı... Ee, ...yine Ok Beydanı... ...olaylarıyla ilgili olarak... ...Ankara'da da, İzmir'de de... Ee, ...hala gözaltında mı... ...bazıları avukat mesela... Ee, ...halen... ...gözaltındalar mı onlar bilmiyorum ama... E, ...dünkü haberlerden benim aklımda kalanlar... ...onlar... E, ...toplam 9 yaralı vardı... ...bunların 7'si polismiş... ...durumları ağır değil... ...polislerin... Hı hı. E, ...ama Akan Yücel... ...o işte fotoğraf... ...en çok paylaşılan fotoğraflardan biri galiba şeyde... ...dün internette... ...Twitter'da... E, ...ve... Durumu ağır hala. E, tabii ki Uğur Kurt durum hayatını kaybettiği haberi de dün akşam saatlerinde geldi. Ee, o yüzden bir kere daha elinin başımız sağ olsun diyelim. Baş sağlığı dilerim. evet. Yani Yine bir, şey... bir Alevi mahallesinde oldu bu biliyorsun. Hı hı. Cem evinin girişinde oldu. Hatta. Cem evinin girişinde oldu evet. Bir yakınının cenazesine katılmak için orada bulunan Uğur Kurt ee, polis mermisi olduğu söylenen, görgü tanıklarının en azından böyle söylediği, çünkü başka bir açıklama yok hı hı. resmi olarak. Ee, görgü tanıkları o bölgedeki görgü tanıkları öyle söylüyor. Ee, polis tarafından ateş açıldı diyor. Ee, onunla yaralandı. İki sefer ameliyat edildi. Kaldırıldığı hastanede ve e, akşam saatlerinde de hayatını kaybettiği haberi geldi. Ee, buralarda oluyor zaten değil mi? Yani Gazi Mahallesi de öyleydi. Yine hı hı. Ankara'da tuzlu çayır ee, yine öyle. Hem Alevi mahalleleri bunlar hem de politik duyarlılığı da yüksek yerler. Ee, buralarda oluyor. Olmaya da devam ediyor. Yani oradaki tehlikeli işler oluyor. Bu olaylara müdahalelerde de bir, özel bir hassasiyette gösterilmediğini görüyoruz. Yani. Hemen çat, çat çat çat silahların çıktığını gördük bu son olayda. Yani tam tersine özel bir hassasiyet gösterilmesi gerekirken Gereken yerlerde... tam tersine özel olmayan bir hassasiyetle yaklaşıldığını söylüyorsun Hı -hı. değil mi? Evet. Öyle bir şey var. Çünkü işte yine İstanbul'da olan mahallelerden biri 1 Mayıs mahallesi Bağdat Caddesi'nin çok yakında bir mahalle orası. Gezi Parkı zamanında oraya olan müdahaleyle işte bir başka gösterici grubunun Bağdat Caddesi'nde gösteri yapan bir gruba müdahalesi de farklı. Polisin onu da biliyoruz. Yani nerede olduğu da polisin Ayrıca e, tavrındaki şeyi de belirliyor. E, o gösterilerin nerede olduğu. O yüzden de tam tersini beklerken tam tersi yaşanıyor gibi bir durum var dediğin gibi. E, tekrar başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Hakikaten de sabır dileyelim. E, ve reklam arası hemen ardından da günün mezzetelerini, sayfalarını çevirmeye devam edelim Modern Sabahlar'da. Modern Sabahlar Godan sabahlar. Godan sabahlar. Rakotinesis moder sabahlar devam ediyor. 8.34 saatimiz. Yeni olanlar varsa EK1 tayfasından. Onlara da günaydın diyelim. Bir daha söyler misin aga? EK1. EK1. Ay ne kadar güzel söyledin vallahi. Yani kaç seneliktir hayatım boyunca galiba ikinci kullanışın mı bu kelimeyi. Ee, yani bugün söylediğin için iki iki <gülüyor> defa kullanmış oldun. <gülüyor> Bugünü iki sayarsan ikinci kullanıcın doğru. E, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Ee, geldiğin için teşekkürler. Dostluğun için de teşekkürler diyorum bugün için sana. Teşekkür ederim. Ee, sadece senin için değil, tüm dinleyicilerimize dostlukları için teşekkür ederim bugün. Bunu ara sıra söylemek lazım yani. Tabii doğru. Şuna şurasında bir avucuz. Yani dostlar, Birbirimize sahip sev sevenler, lazım. sahip çıkmaması lazım. Dinleyicilerimiz bize sahip çıkıyorlar. Biz onlara sahip çıkmıyoruz yani şey olarak. Evet. Doğru. Ve bunu belli etmiyoruz. Belli etmiyoruz hakikaten. Yani öyle bir şey, dostluklar için teşekkür ederim. Gerçekten. Teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler dostluğunuz için. Ne için teşekkür ediyor bu adamlar falan diye düşünüyorsanız dost, <gülüyor> dostluğunuz için <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> Fransa'da e, yeni bir gündem var. E, biliyorsun, yani ne kadar yavan gelecek gündemleri daha şimdiden. Valla yani biraz öyle. Yani Fransa ile ilgili gündemler biliyorsun hep şey oluyor. E, Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilişki konuları oluyor. Stefan i̇şte Sarkozy. Yı. François Hollande'ın işte, e, karısıyla olan, sevgilisiyle olan ilişkileri falan filan bunlar vardı bugüne kadar. Hı hı. Şimdi böyle bir e, yeni bir konu var Fransa'da. Fransız Ulusal Demiryolları İdaresini biliyorsun. Evet. SNCF diye geçer. Tabii, Nasıl TCD'de bizde. SNCF diye geçer. E, yurt içinde bölge taşımacılığı için sipariş ettiği ve teslimatının da yapıldığı e, yanlış siparişten dolayı 2000 tren vagonu almış Fransa. Yanlış sipariş dediği iki yazacakken yanına üçten sıfır mı koydular? Ya yok, Peronlardan üç santimetre geniş sipariş etmişler. He. Hem öyle hem de e, sayısı da fazla. İki kere sipariş edilmiş. Anladım. İki kere sipariş edince ben şey diye mi aramış bunun müdürü? Ben bunu ne yapayım? Ben bu kullanamam ki. Ben bunu alayım. <gülüyor> Geldikten sonra mı? Evet tabii can. İşte yani... işte herhalde o tam o şeye denk geldi ya o demin bahsettiğim o işte. İşte olan boşanıyor mu yok işte bir şey oluyor mu işte ne diyecek eski karısı buna ne diyecek sevgilisi ne diyecek? falan oraları herhalde denk geldi. Ulaştırma Bakanlığı e, yani bir şey var vagonları geri veremiyor şu anda. Peronları genişletmek o da pahalı. Valla e, tek çare var demiş. Ulaştırma Köste. Bakanı e, demiş şey peronları genişleteceğiz tadilat. Peron tadilat Peron tadilatları yapılacak. Ee, ve biraz da maliyetli oluyor tabii bu hiç hesapta yok böyle 300 milyon euro civarında bir şey tadilat hiç çıktı başımıza tadilat masrafı peki çünkü bu, nereye koyacaklar abi bu 3 yani bu santim fark şöyle bir baktığın zaman ee, atla deve değil gibi geliyor Avrupa Birliği için bir sıkıntı ya, yani bizde olsa yap ya onu sürtmez mi derlerdi mesela okay. aslında biraz kenar yani işte biraz şey abi yani ee, pratik zeka o, şeyi evet. Pratik zeka yani, o, yani çok özür dilerim ama biraz çalıştırmak lazım bunu. Evet işte bu yani, zaten pratik zeka mesela bizde de en son e, sona faciasını getirdi. Evet. Avrupa Birliği ile farkımız da burada. daha doğrusu ülkelerle işte insan hayatının değerli olduğu ülkelerde efendim işte oradaki 3 santim şu sebepleri doğurma ihtimali var diyerek önlemleri alıyorlar. Bizde ise onu... Adam geldiğinde zaten elinde metro elime gelecek bir şey olmaz diye de kapatılacak bir konuyu orada daha ciddi alıyorlar. Doğru yani. söylüyorsun Yani ama e, idare edebildikleri kadar da idare ederler. Mesela hemen oracıkta aklıma geliveren bir şey. Mesela silah vagonların şöyle biraz kenarlarından alsalar. Alsalar. Çünkü onun zaten sonuna kadar şey değildir. Cama kadar mesafesi vardır o vagonun dışının. Onu hafif hafif. Hafif hafif biraz biraz böyle alsalar zıparat gibi bir şeyle. Onun müfettişi geldiğinde de onu al götür bir yemeğe götür. Bir santim bir, bir yerden alsın. Bir santim bir yerden alsın. İki tarafı var zaten bu vagonun. Zaten müfettişi aşağıda ne işi var vagonun? Yukarıda şey yapsın. Yemek yedirirler. Yemek şey yaparlar. Yedir yedirirler. O şeyin metro girişinde o Biz bizim Kızılay'daki... Metro gibi düşünüyorum. Üstte dükkanlar falan vardır. Tabii aslında orada. Daha lüks bir yere götürsünler. Oralarda. Raporunu tuttursun. Bitti gitti Uygundur ya. Dur falan diye. 300... Şuna bak 1300 istasyonun yeniden yapılması gerekecekmiş. Sırf bu fazla şeylerden dolayı. Yani da hakikaten büyük bir şey var. İnsan anda... hayatının değerli olması hakikaten insanın başına dert. Burada kim istifa edecek bilmiyorum. Yani Fransa'da bir yani bir istifa... Olması lazım çünkü yalnız sipariş Ne demek ya vagon Siparişi yalnız Ben sipariş bu güne kadar vagon siparişi vermediğim için Yani mesela pide de Bugüne kadar birkaç defa başıma geldi Yani evet. mesela kıyma kaşar Dedim Evet. Ondan sonra harman yani. demeden kıyıp senin de o anını e biliyorum. Hı -hı. Yani harman demediğin için yarısı kıymalı, Kıyımadı, yarısı, yarısı kaşarlı pide geldi. pide geldi ve mağdur olduğunu mağdur biliyorum. Mağdur olduğunu biliyorum. Pide de olabilir böyle şeyler ama vagonda nasıldır? Şimdi ne kadar ben burada yorum yapsam bilgiden uzak yorumlar olacak. O da doğru. Ee, üretici firmalara vagonların hacminin 22 cm genişletilmesine... E, izin verdi yolcu kapasitesini e, arttırmak için Ulaştırma Bakanlığı ama bu izin verilirken hiçbir istasyonda uygunluk denetimi yapılmamış e, o yüzden de e, böyle bir şu anda sorunla karşı karşıya nereye koydular paketlerinden açmadılar mı onu da bilmiyorum <Gülüyor> yani bir tane onlar... prototip yap ya böyle mi yapalım efendim diyor hep bunlar bizim de biraz bilgisizliğimizden şu anda Doğru. sorduğumuz sorular yani vagon dediğin şey sipariş ediliyor da mesela demonte geliyor şeylerde mi monte ediliyor onlarda mı monte ediliyor yoksa kutuda mı geliyor kartonda o patlayan e, güzelce sarmışlar patlayan torbalar var ya onu çevresine güzelce sarın bunu da kutulayın falan diye böyle bir mobilyaş kutusu gibi mi geliyor e, nasıl geliyor bilmiyoruz ama bir gerçek var 1300 istasyon hafif hafif sağdan soldan genişletilecek ve tabi biliyorsun istasyon dediğin sadece bizim bindiğimiz indiğimiz yer değil rayı var rayı bir şey var bir şey var bir, şey, var, var, bir sürü Evet yine uzman olduğumuz bir konuda uzun uzun konuştuk sevgilimizden kayıtlı Ray çünkü Ray dememiştik şu dakikaya kadar onu demedilerdi herkes şey diyecek Ray demedi bunlar Ray demeden nasıl konuşuyorlar İndiğimiz bindiğimiz yerden ibaret olmadığını yani duraklardan ibaret olmadığını indi bindi e, anlattık var. size uzun uzun Fransa dosyasını şimdilik burada kapatıyoruz ve takipçisi olacağız onun da takipçisi olacağız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın Hepinize bir kez daha Modern Sabahlar devam ediyor Kaldığı yerden Oktay Demirci ile birlikte Oktay Demirci bir kez daha soğuk Ve mesafeli bir şekilde Sizin yeni bir saatin başından merhaba demek istiyor Merhaba Sevgili dinleyiciler <gülüyor> merhaba Ege Hoş geldin bir kere daha Programımıza <gülüyor> Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz Lütfen gülme ee, Yayıncılık ciddi Başka bir şey gülüyorum yayıncılık ciddi bir iştir. Teşekkür ederim. İngiltere'de yapılan bir araştırmayla devam edeceğim. İzin verirsen e, köşeme. Şu anda da mı başka bir şey biliyorsun? Hep gülünecek şeyler çok var ya yani. E, şüphesiz. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre emeklilik emekliler artık yaşlı sayılmayacakmış. E, ve yaşlılık belirtilerinin yaşı belli olmuş. Pardon özür dilerim. Araştırmayla mı karar alıyorlar orada? Tabii. Bir araştırma yaptık. Artık yaştığımdan sonucunda artık yaşlı saymamaya karar verdim. İngiltere işsizliğe nasıl çözüm buldu? İngiltere işsizliğe nasıl çözüm, nasıl çözüm buldu? Temizliğe Neoliberal politikalardan sonra. Boş laf vereyim. Sonra. Nasıl? İstihdam arttırarak. <gülüyor> çok güzel valla şu bazen şu yani içimizde Fahir'i düşünüyorum kendimi düşünüyorum seni düşünüyorum en çok şu mesleğini kullanan zaman zaman Teşekkür kullanan ederim. ve yerinde de kullanan kişi sensin yani. Neofahir <Gülüyor> <Gülüyor> de toplama çıkarma yapıyor. Otu mezun olarak, yani matematik mezun olarak. Evet. O zaman bir tek ben miyim yani çocuk yumurta? Sonunda kaç defa şey oldu? Yani bu gezegenler bilmem ne gezegeninde bilmem ne keşfedildi falan diye hep sorduk nedir o diye. Sen dedin ki orada parça vardır, bir şey vardır diye yani yuvarlak konuşuyor. Hiç mesleki laf söylemiyorsun da onunla. Hmm. Biraz terimlerle konuşman lazım güven vermek için karbon mesela ha bana bir karbon de mesela ben kulun kölen oluyor oktay biliyor karbon dedi diye anlatırım aylandı karbon yeterli mi yoksa daha derinle çizmem <gülüyor> gerekiyor mu yani yani mesela birkaç tane daha böyle şey söyleyebilirim teflon polimer mesela öyle mi yoksa bir Cümle içinde mi kullanmam gerekiyor? yok bu kadarı da yeter yani <gülüyor> Çünkü sonuç olarak girişinde olduğumuz için biz bize karbon desen yeter. Yani fayre bakıyorum, sonuçta toplama çıkarma yapıyor yani o Tabii demek doğru. ki ben bölüm mü yanlış seçmişim ya? Yani kullanıp kullanmama veya şey yapma değil de ya fadesisi zor yani. Şimdi hani <gülüyor> ne dedim? Anlamamış da olabilirsin hani konuşulanları mezun oldun ama he bölümde konuşulanları mı? <gülüyor> Tabii canım o zaten o net. Yani e, mezun olup anlamayanlar listesi diye bizim bölümün girişinde bir liste vardır. Abi şey orada benim hobi, yüksek şeref ma madde. <gülüyor> ama o maddenin ne olduğunu bilmiyorsun sen büyük ihtimalle öyle şey hani rahat <gülüyor> <kağıt gülüyor> değil değil mi? Değil <gülüyor> bir şey. O bir o bir, böyle bir garip bir şey var. Onun e, tepesinde yüksek şeref öğrencisiydim ben o listede. Ben de mesela iktisat şeyimde diplomamda hmm. terimleri kullanabilir ama kendini bağlar diye bir ibare var. De Rapor gibi bir şey mi? Rapor gibi. <gülüyor> yani şey bu adamdan bir soru. E rapor e mı? Ekonomik terimleri kullanabilir hmm. ancak bunları kullanması söylediklerinin anlamda olduğu anlamına gelmez. Ben mi? sana bir şey. şey söyleyeyim mi? O e rapor çok değerli bir rapor. Bana yani. öyle bir şey mesela benim de bölümde öyle arkadaşlarım o raporu alan arkadaşlarım oldu. Tabii ki metal ve malzeme mühendisliği bölümü için hmm. e bana vermediler. Onu kazanamadı yani. Yani açıkçası karşılıklı bir şey oldu. Yani ben de gitmedim. Hani almak için de gitmedim. Almak ya. için de gitmedim. Biraz çünkü insanın not ortalaması dışında yüzü de olması gerekiyor ya o tipi için. bir doğru. Için. Sen çünkü gittin değil mi? Yani ben gittim ya benim raporumu verin dedim. Dava iş açayım dedim. Ondan <gülüyor> sonra raporumu aldım ben. Rap rapor şey dediler. Ne? Bölüm sekreler. Rapor dediğiniz nedir? Ben raporumu istiyorum kardeşim falan dedim. Diploma diyor herhalde falan diyorlar. Öyle bir şey verdiler bana. İşte çatır çatır hakkını savunmuşsun yani. Hı hı. Vallahi bravo. Teşekkür ederim. Ee, bir kere daha gözümde bir kat daha büyüdün. Zaten Ki çok büyüktün. Diplomam için gerekirse kurt adam olurum. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Bir gün diplomalarımızı getirelim mi? Benimki İzmir'de anneme verdim. Televizyon üstünde mi duruyor? Vallahi hala duruyor galiba. 20 sene oldu. Üstünde mi, altında mı? Üstünde. Bir ara mangalısa çeşmeye götürmüşlerdi hani ilk yaz zamanı aldım diye diplomayı. Hmm. Mangalı falan yedileriz diye. Çünkü bu çocuk bunu kullanmayacak bari şey yapılsın falan diye. Benim annem hiç sormadı diplomanı getirdi ama bizim de e, annemlerin evinde televizyonun altında şey duruyor ya. E, bizim vaziyetler programından bir program sonrası çekilmiş bir fotoğraf. Bülent Sertaş programı mı? Yok hangi program olduğunu bilmiyorum <gülüyor> çünkü üçümüz. <gülüyor> Koltuğumuza oturmuşuz orada yoğun makyajla beraber çekilmiş bir fotoğraf. Ee, her gidişimde gelişimde allemedip kallemedip o fotoğrafı alayım diyorum bir şeye getiremedim ben getiremedim. getiremedim ya tekrar bir fotoğraf çektireceğiz beraber onu değiştiririz evet bunu artık. Artık. ondan sonra değişik işler de yaptık anne falan diye anlatmaya çalış Vallahi valla o fotoğraf duruyor ya ben getireyim bir fo o fotoğrafı fotoğrafını çekeyim de hangi program olduğunu en azından şey yapalım çözelim çünkü tamam. gömlekler gömlekler her, evet. farklı her programda bizim. farklı gömlekler geldi sevgili dinleyiciler <Gülüyor> öyle bir programda düşünün <Gülüyor> <gülüyor> Seneler önce yapılmış bir program sevgili dinleyiciler. Neymişin İngiltere'de? Şimdi şöyle 80 yaşından sonra artık insanlar yaşlı sayılacakmış. Yani yaşlılık ifadesi değil, 80 yaşın altında söylenmiyor. Ortalama yaşam ne kadar? Yaşlanmadan öldü diyecekler 79 Vallahi, yaşında adamlar. Ortalama yaşam değil de önemli olan bence bu benim tahminim. Bunu okullarda okutmazlar. Kraliçenin yaşına göre bence belli oluyor orada. Doğru şimdi tabii. Yani. yerlerine yaşlı dersen kraliçe'ye yaşlı demiş oluyorsun o da kabul edilecek bir şey değil. 86 mıydı kraliçe şu anda? O civarda bir şey. O civarda yani daha yeni geçti yani. Yeni geçti. Kraliçe kraliçe yani şunun şurasında çünkü orada da o habire konuşuluyor artık çok yaşlandı çok yaşlandı. Hayır efendim daha 6 yılda oldu yaşlanalı falan diye konuşuyorlardır belki. Her 5 kişiden biri İngiltere'de 90 yaşına kadar kendisini yaşlı e, hissetmiyormuş ya da hissetmeyeceği ortaya çıkmış yapılan araştırmaya göre yani İlla 90 şey yaklaşmış konuşuyor? olmaya gerek yok bu araştırma ee, ben böyle için. De cebimden çıkarırım diye konuşan tabi var adamlar var, de var. veya 30-40 yaşlarında ben 80'e gelmeden kendimi yaşlı demem falan diyen bir takım hmm. e, parklarda koşan İngilizlere de rastlanmış bu araştırma sırasında e, bir önceki araştırmaya daha doğrusu jenerasyona göre 20 yaş artmış yani 20 yıl daha ileride artık yaşlılık sınırı e, en azından İngiltere'de bu böyle ee, televizyon karşısında veya gazete okurken Uyuyakalma Ondan Bu mu sonra... gösterge? Bu mesela bir tane göstergesi Ama ben şimdi Televizyon karşısında Uyuyakalma Şeyim benim çok yüksek Uyuyorsun değil mi? Hı hı. Unutkanlık var mı? Unutkanlık da var Televizyon karşısında uyusun da gazete okurken uyuyor musun? Kitap okurken uyuyorum gazete hışır hışır oluyor ya o bazen belki uykumu açıyor olabilir ben bir de gazete kağıt elimde tutmamış olabilirim çok uzun zamandır peki şey e, telefonunla fikfiklerken fiklerken uyuyakalıyor musun? evet peki, e, ikinci soruda tık atıyorum peki şey unutkanlık var mı? unutkanlık e, daha önce bu soruyu sormuştun sen, de, sen kendine bir tık at e, <gülüyor> tamam, unutkanlık ne, tık ne unutma şimdi bazı şeyleri unutmuyorum bazı iste, istemediğim şeyleri galiba beynim unutuyor hatırlamaya çalıştıp da unuttuğum şeyler var mı o yok da aa öyle bir iş vardı falan diye hatırladığım oluyor ama sevdiğim şeyler hiç unutmuyorum ay bugün ne yapacaktım ne yapacaktım falan olmadı hiç işine geldiğin zaman unutuyorsun evet, yani o, o da oldu. bir yaşlılık belirtisi olabilir mesela işine geleni duymuyor falan filan gibi bir şey vardır ya aa, doğru evet, evet o da bir daha ciddi bir belirti olabilir türücüsü. tamam ondan sonra ee, peki mesela daha çok vaktini evde mi geçiriyorsun yoksa dışarılarda mı geçiriyorsun yani daha doğrusu mecbur kalmadığın zaman dışarı çıkıp vakit geçiriyor musun Hayır. oradan da bir tik attık tik mi attık buradan arttık ee, buradan tik atıyorum abi en son şimdi çıktı sen bayağı yaşlanmışsın yani abi. çocuklar falan sıkılmasa <gülüyor> hiç çıkmam beni evden, evden diyorsun, çıkarabilecek bir güç olduğunu zannetmiyorum ben de öyleyim ya yani çocuklar değil hiç yani. <gülüyor> güç İş güç şey olmasa hakikaten e, çıkmam öyle. O da bir yaşlılık belirtisiymiş. Yani eğer sen e, dışarı çıkayım bir şöyle bir insan geleyim, falan göreyim insan görelim Tabii bu İngiltere şartlarında böyle. Yani gelçi iş şey olur. Yani biz niye çıkıyoruz dışarı insan görelim diye. Belli bir yaşa geldiğinizde sonra görebileceğin bütün insanları görmüş oluyorsun zaten dünyada. Yani o da doğru. 80 yaşına gelmişsin. Kaç tane adam görmüşsündür Hep aynı adamlar yani. Böyle genci var, yaşlısı var ama insan işte soyun. Ne göreceğim diye. Televizyonda da aynısı vardı. İşte bu da mesela bir yaşlılık belirtisi şu yorumun. Çünkü o gördüğün adamları görsen bile heyecanlanmamak ve ben bunları cebimden çıkarırım demek e, de bir e, ön yaşlılık belirtisi. Vallahi e, benim hesaplarıma göre çok. Ben kaç yaşındayım çıktım? Mantıklı olmayan hesaplar diye itiraz edebilirsin tabii ki buna. 2-3 sene sonra biz bayağı yaşlı bir adamlar olacağız. Benim şu andaki tek avantajım hiçbir arkadaşımla benim çevremde öyle sohbetleri olanlar var. Eski ev arkadaşlarım böyle üçümüz falan sohbet ettiğimizde hmm. bir şakalaşmalar, dedikodular. 15 dakika, 15 dakika ondan sonra ilk yarım saatin sonunda tansiyon, şeker. Geliyor mu oraya? Tabii geliyor. Ne En son ne çıktı falan filan diye bunlar konuşuluyor. Alkolizmine, hastalık hastalık alkolizmine de etkisi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de o, o olmadığından rahatlıkla ben şey yapıyorum. doktor kontrolüne gitmemi gerekiyor. Valla o zaman e, bu örneğinle de beraber netleşmiş oldu. İngiltere bunlara bakmamış tabi. Sohbetlere bakmamış mesela. Sohbet konuları, ya, sohbet çok önemli, olup, değil mi? Konusu o yani. Fiyatları bilme şte uh -huh. nerede neyin tazesinin bulunduğunu bilmek falan filan ya e... gençlerin rahatsız edici hareketlerini. Benim mesela şu anda rahatsız etmeye başlayan şey bu bu yüzden mi yaşlanıyorum bilmiyorum da bizim yeni dükkanın yanından bir bağıtarak geçiyorlar ya arabaları evet niye yapıyorlar onu hatta ben başka arabaların öyle sağda solda bağırdığını da duymadım belki de bir araba var döne döne bu geçiyor geçiyordu ben bir günde iki araba, aynı arabayı iki sefer bağırtarak geçtiğini gördüm. Evet. Şeyden değil mi? Yokuş aşağı inerken. Yokuştan inerken, inerken bir, o egzozla mı ilgili, bir kullanım biçimle mi? Ben, ben de, Mesela ona sinirlenmeye başlamak yaşlılık göstergesi. Ben de ondan rahatsız oluyorum ama ben e, sinirlendiğimi e, konuşarak ifade etmiyorum. Bakış, bakarak ifade ediyorum çevremdekilere. Çünkü Ve yaşlı, yardım bekliyorum galiba. Yaşlılıktan yani, konuşacak halin yok. Ya öyle ya da yeteri kadar e, şey yapmadığım için hala... ...benden daha olgun ve bu konuya çözüm getirebilecek birilerinden yardım istiyorum. Yani böyle çevreme bakıyorum ve... ...falan diye böyle bir şey. O hani biri orada bir... şey yapsa... ...bunu şey yapacağım, böyle yapacağım. Ondan sonra bunu böyle yapacağım dese... ...hemen ben onu yaparım. Yani öyle yani bir ben şey Ben yapacağını bekliyorum. söyleyen adam da bayağı yaşlı bir adam. Yaşlı bir şey. geldi Muhtemelen onun plakası tipi bir de alın onu. Tabii, tabii. Yani kesin şey yaparım yani. Uygularım da yani. Hürmetimiz sonsuz yani hele de karşılıklı mutsuz olduğumuz ortak bir konumuz varsa şey, onlardan o, ben de rahatsız oluyorum yani o araba barıtırmanın ne olduğunu düşünüyorsun sen Böyle erkek olduğunu düşünüyorum o şoförün bir çiftleşme çağrısı mı bir varoluş haykırması mı ben de varım bu dünyada siz farkında değilsiniz beni adam yerine koymuyorsunuz ama ben de varım demek mi? korna Nedir çalsın. O? Eğer öyleyse. Ben öyle, öyle midir diye bilmiyorum da korna çalarak gitsin. Ya da şey yapsın. Bence şu anda çok da hesaplıdır onlar. Seçim dönemi bitti. Seçim arabaları gibi bir şeye taktırsın. Ha böyle minibüs tipi. Bir... Ha kendine bir tane şarkı yaptırsın. ne i̇şte, demeliğim adı Mustafa. Mustafa benim adım falan diye bir şeylerle. Bir de yani çiftleşme çağrısı mı acaba dedin. Öyle olsa o kadar hızlı gitmez. Hani belki... Tamam tamam diyen biri varsa onda da görmüyordur yani. Yani hem öyle yapıyor hem de umutsuzca çiftleşme çağrısı büyük ihtimalle. Hey kızlar diyor ama cevap gelmeyeceğini bildiğinden ya belki de, de cevap gelmemesiyle yüzleşmemek için kaçarcasını uzaklaşır. Ya da şöyle olabilir biz sadece o anı görüyoruz ama onun öncesinden dolayı yani öyle bir şey çıkmış olabilir sonuç. Yani mesela bir yerde duruyordur daha yukarıyı düşün. Hı hı. Yukarıda bir yerde duruyordur bo boşa almıştır arabayı bağırtıyordur bağırtıyordur. Mesela durduğu yerde. Hı hı. Ondan sonra bir cevap gelmeyince de sinirle oradan en Duruyordur yani. En son, bahkan, yani. En son vur, şey yaparak artarak gidiyordur yani. O Yok, şarkı şarkı biz de o an görüyoruzdur. Yani bir e, şey haykırma. haykırma olabilir. Reddedilmenin getirdiği bir haykırma. Senin bir tane şarkın vardı haykıramadım diye. Evet. Adeta o. Vallahi ne? Yani, yani o sen haykıramadın haykırma. o haykırmak istedi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TBU se Modern Sabahlar tümürüsü, Modern devam ediyor sevgi sunan severler buyursunlar Oktay Bey Türk Dil Kurumu e, dün bir fotoğraf yayınladı e, Twitter adresinden bu, bu şey gerçek mi ya? öz çekim lafı doğru evet gerçek abi işte o fotoğrafı e, böyle bir e, ekip var Türk Dil Kurumundan e, onlar bir fotoğraf e, çekmişler kendilerinin fotoğrafını ondan sonra e, ve e, selfieye bundan sonra e, öz çekim kelimesini önerişini Kelimesini kabul etmişler. Karşılık olarak gelen kelime olarak öz çekimi kabul etmişler. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlar bundan önce de konuşmuştuk biz programda. 5 alternatif vardı. Onlardan ya 5'e kadar indirmişti o şeyleri. Öz çekim, kendi çekim, gör çek, kendin çek ve bak çek sözcükleri. Ee, ...selfinin modası geçmeye yakınken... ...öz çekimde karar kılındı. kılındı. İşte bu zaten... E, ...kelimelere Türkçe... ...karşılık önermede yaşanan sıkıntı o. Bu böyle bir... ...dalga oluyor, bir fırtına kopuyor. Yeni bir kavram çıktı, yeni bir akım çıktı. Akım da değil de işte bir moda... Evet. Bir ...eğlencelik bir şey çıkıyor... ...o birkaç hafta yaşanıyor... ...ve o... ...çok yoğun zamanda herkesin kafasında... ...kelime işlendikten sonra... Bir böyle soğuk bir kelimeyle karşımıza çıkıyorlar. Soğuk rüzgarlarla beraber konu soğuyor değil, değil hakikaten mi? Hakikaten işte öz çekimi kullanacak kimse olduğunu zannetmiyorum. O da Birisi selfie dediğinde hmm. selfie mi? Türkçesi varken niye selfie diyorsun? Öz çekim diyen adamla da kimse fotoğraf çektirmez <gülüyor> gibi bir durum da var ortada. Yaçi <gülüyor> ben çok çeşeği tepkisini de gördüm. Artık şu sayfenin ee, sonu gelse bitse diye bir e, tepkide gördüm. Bilmiyorum aynı yoğunlukta hani benim gördüğüm tepki bu da başka bir e, yoğunlukta da şey devam ediyor mu? Selfie devam ediyor mu? E, bir yandan da bu selfie e, lafı daha önce de e, herkesin böyle kendisini aynanın karşısında ya da böyle fotoğraf makinesini uzaklaştırarak falan çektiği fotoğraflar var. Onlara da selfie denmemiş zamanında. Öyle onların denmemiş da avantajı o. Birisi o kelimeyi uydurmuş. Kulağa da hoş gelmesinin etkisi var <gülüyor> bunda. Yani öz çekim deselerdi. Ama öz özçekimi lanet olsun diyerek insanlar uzakta durabilirlerdi. Yani her şeyin çekim deyince insanın aklına başka şeyler de geliyor. Ortaokul yıllarda başka kelimelere karşılık olarak da kullanılabilir. çekim mi? Aha. Kendi çekim olsaydı dediğin doğruydu da. Kendi çekim daha şey öz çekim. <gülüyor> bu kadar çok öz çekim dedik ki e, hemen şey oldu biraz <gülüyor> Soğuma oldu Soğuma mu? oldu yani öz çekim de zaten sıfır sıfır başlamıyor yani e, öz çekim kelimesinden dolayı ama bu kadar çok tekrar edince de bayağı bir mağlubiyetle bitirdik konuyu <gülüyor> bence ve iptal edilen bir düğünden bahsedeceğiz e, ünlü tenisçi Wozniaki biliyorsun e, kendisini e, tanıyorsundur. Reklamlarda falan da oynadı. Ne reklamında oynadı? Türk Hava Yolları'nın reklamlarında falan oynadı. orada ile futbolcu oynamıyor mu? Ondan önce. Hani böyle işte tenis maçı yapıyorlardı. Sonra işte arada hakem şey yaparken koltuğunda gidiyordu, oturuyordu. Böyle güzel bir yemek geliyordu falan filan böyle bir. Evet. Ee, <gülüyor> konu, ben konu sana esnememiştim. kapatmanın <gülüyor> zamanı geldi herhalde. Ben genel ortaya esnemiştim. Evet. Wozniaki golfçü nişanlısı Rory... E, McElroy galiba hı hı. E, evlilik davetiyesi dağıttıktan birkaç gün sonra ayrılmışlar. A a ya. Tam evlilik stresi işte. Maalesef. E, neden olarak da Gerçi bunlar profesyonel sporcular stres altında performansa çok alışmış insanlar. İşte demek ki bir şey mi oldu? Bohçada mı bir sorun oldu? Ne oldu bilmiyorum yani. E, öyle şeyler mi oldu? Davetiye de bir şey oldu? E, bir şeyler olmuş ama e, sebep olarak e, şeyin, golççu damadın şey olmadı evliliğe hazır olmadığı söyleniyormuş. Hazır değilim ben demiş Wozniaki demiş. Onlar Karolin demiş daha doğrusu onu ilk ismiyle herhalde şey yaparlar. Ben ne kadar güzel daveteyi de hazırlamıştım ya. Bu çiftimiz <gülüyor> için mi? İsmini şimdi duyduğunuz çiftimiz için mi? <gülüyor> Hı -hı. Yani işte servisimizi gönderdik artık tek vuruşta 9. deliğe gidiyoruz falan gibi sizi de bu mutlu günümüzde yanımızda Wozniak ailesi Mackenzie ailesi. Kenarda şey yemek e, bir de. Caroline ye, e, yeni damadın soyadını da buradan Arba biraz ya. muştulamış olduk. Kendisine e, mutluluklar diyoruz. Mackenzie ailesindeki e, damatla beraber. Ve son olarak ünlü dünyasından Angelina Jolie ile ilgili bir haber var. Böyle onlardan hiç ses yok ya. Angelina Jolie'nin filmi de yok galiba bu aralar. Nasıl yok ya demiş. Biz demiş bireysel olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oynatmıyorlar demiş. Sahneye tekrar demiş tabii beraber çıkıyoruz ama demiş aynı zamanda bireysel çalışmalarımız da var demiş. Nasıl çalışmalar efendim demişler. Hmm, politikaya atılıyormuş. Daha doğrusu zaten Angelina Jolie'nin bir politik tarafı var. Hı hı. E, ama siyasete yeşil ışık yakmış. Doğrudan siyasete. Nedir o bilmiyorum. Katıldığı bir televizyon programında etkili olabileceğimi düşün. besini çıkarsın gelsin demişler. Çünkü ben yok ki ağabeylemiş. Jolie sivil mi? <gülüyor> Angelina Jolie yarı sivil. Bir sivil. filmde çünkü asker olmuştu. Sivil sayılmaz mı o? Sayılsın. Say, sayılırsa Cumhurbaşkanlığına da aday olabilir sivilse. Yani çünkü yeni bir biliyorsun Cumhurbaşkanlığı süreci başlıyor ülkemize. O yüzden Angelina Jolie de şöyle deyince orada birleşti benim kafada. Benim, benim tam çatı Cumhurbaşkanı çünkü çatısı da sağlam, kafa da sağlam. Kafa sağlam da kafanın hemen altı işte. Çat dökülüyor. Gerçi mi? o kafayı taşıyabiliyorsa vücut hakikaten pek çok konuya hayret etmeden üstesinden gelebilir ve etkili olabilir. Öyle demiş zaten. Eğer etkili Zaten imza şeymiş... dağıtmayı bir Hollywood yıldızı kadar iyi bilen başkası da yoktur. Yoktur. Yani hayatım boyunca imza dağıttım. Orada ben köşkte de çat çat imza atıyoruz. Başka espirimiz yok zaten demişlerse buna. Vallahi biraz haksızlık mı ettik bilmiyorum kendisine. Zaten o televizyon programında da onun demiş. Eğer etkili olabileceğini düşünsem siyaseti atılırdım ama insanların beni ciddiye alacağını düşünmüyorum demiş. Ee, Bu da yeşil ışık yakma olarak değerlendirildiyse hakikaten ciddiye almıyorlar kadını. Beni ciddiye alacağınızı zannetmiyorum. Ajane <gülüyor> <Angelina>, Jolie siyaseti <gülüyor> <gülüyor> yeşil ışık yak. E, ciddiye alın lütfen, ciddiye alınmıyorum diyor. Ben Ajane e, Hanım'a, e, sayın Jolie'ye bir e, küçük tavsiyede ciddiye yani ciddiye alacağını alınacağını düşün Memektense birazcık kilo almasını tavsiye ediyorum. Ee, yani bunun da tabii ki bu sizi ciddiye aldırır falan demiyorum ama yani daha sağlıklı olmanız için diyorum Angelina Hanım ee, ve şöyle de demiş: "Siyasete girdiğim anda daha çok zayıflayacağımdan endişe duyuyorum." demiş. Aman ha kimselere söz vermeyin o zaman siyaset için diyoruz. Zaten dediğim gibi aslında ancenecilerin şeyi koşturma ile geçiyor biz yani filmlerinden Hayatın. ve şeylerin tabi Birleşmiş Milletlerde çok aktif bir görevi var iyi niyet etçisiydi değil mi Birleşmiş Milletler iyi niyet etçisi ancenecileri. Valla öyle bir aktiviteleri sivil toplum çalışmalar var, var sağ, biliyoruz da sağlık konusunda falan öyle bir e, çalışmalar olduğunu biliyoruz hatta Hatay'a mı gelmişti en son? Ah tabii Türkiye geldi. Evet. Öyle yani, diğerinde inceledi falan doğru. Evet o yüzden e, aslında bir anlamda eee siyasetin bir tarafı da var evet. Siyasi tarafı da var ya. Yani. O zaman bir şarkıyla daha devam edelim. Hatta bu şarkıyla bitirelim. Oktay. Yani bitirelim bu mi? Tamam. sonra daha fazla devam etmenin anlamı da yok. Sevgi dilinizle güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Pazartesi sabahı umuyoruz daha kalabalık bir şekilde karşınızda olacağız. Güzel haberlerimizle bekliyoruz daha iyi. Hoşça kalın. <Gülüyor> Mükemmel bir gün olacak.